Bismillahirrahmanirrahim Leyl suresi Mekke'de inen surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden on e kadar Andolsun olsun bürüyüp zaman geceye açıldığı zaman gündüze erkeği ve dişiği yaratana Doğrusu sizin çalışmalarınız bölüm bölümdür. Kim verir ve sakınırsa, en güzeli de tasdik ederse, biz de onu en kolayına muvaffak kılarız. Ama kim de cimrilik eder ve kendini müstahane sayarsa, ve en güzeli yalanlarsa, biz ona en güç olanı kolaylaştırırız. Halbuki düştüğü zaman, malı o kimseye asla fayda vermez. Evet. allah Teala bu ayette büyüyüp örtü zaman geceye kasem ediyor. Karanlığıyla bütün yaratıkları kuşattığı zaman açıldığı zaman gün Işığı ve aydınlığıyla belirdiği zaman erkeği ve dışığı yaratanı. Bu birbirinin zıttı olan şeylere kasem edildiği için üzerine kasem edilen şeyde birbirine çelişik olmaktadır. Bu sebeplerle bunun spanu Doğrusu sizin çalışmalarınız bölüm bölümdür. Kulların kazandıkları işlerde birbirinden farklı birbirle dilen çelişiktir kimisi hayır işler, kimisi şer işler buyuruyor. Kim verir takınırsa, en güzeli tasdiklerse, La ilahe illallah deyip, buna göre hareket eder, doğrularsa, onun varacağı yer cennettir buyuruyor. Kim cimrilik eder ve en güzeli de yalanlarsa, onun varacağı yerde cehennemdir buyurmuştur. 12'den 21'e kadar Şüphesiz ki bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Ve hiç şüphesiz ahiret de dünyada bizimdir. Sizi alevler saçan ateşle uyardım. Oraya ancak en azgın olan girer. Yalanlayıp yüz çevirmiş olan. En çok sakınan ise ondan uzak tutmuştur. Ki o malını temizlemek için verir. Onun nezdinde bir kimsenin karşılık olarak verilecek hiçbir nimeti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin hoşnutluğunu gözetmek içindir. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Şüphesiz ki bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Kim hidayet yoluna suluk ederse Allah'a vasıl olur peygamberlere düşen apaçık bir tebliğdir alı haramı açıklanmaktır. inkar eden ahireti yalanlayan oraya azgın olarak girecek her tarafını alev kuşatacaktır kim de sakınırsa kim de malını temizlemek için verirsen ve onun karşılığı da Yüce Rabbinin hoşnutluğuyla cennete girmektir. Ahiret diyarında cennet bahçelerinde Rabbini görmektir. Elbette kendisi de bundan hoşnut olacaktır. Allah Bizi cennetine koysun. Cennette cemalini gören o sanlı kulların arasına biz de katsın. olalım. Elhamdülillahi rabbil alemin.